26 Ekim 2017 Perşembe Açık Radyo'dasınız 94.9 değerli dinleyenler. Yeşil Bülten'i radyolarınıza misafir ediyoruz. Ben Utkızırı Teknik Masa'da Selahattin Çolak ve Twitter üzerinden programdan tweetlerle Seçil Türkkan. Bu haftanın Yeşil Bülten'ini sizlere aktaracağız. Sosyal medya hesaplarımızdan da bizleri takip edebilirsiniz. Bir kez daha hatırlatalım. Twitter üzerinden imeceye Yeşil Bülten ve yine Facebook üzerinden de Yeşil Bülten'den. ...bizleri izleyebilirsiniz, haberdar olabilirsiniz Yeşil Bülten'in içeriklerinden diyelim ve başlayalım haftaya. Geçtiğimiz hafta konuştuğumuz meselenin meseleyle ilgili gelişmeyi öncelikle sizlerle paylaşalım istedik. Geçen hafta biliyorsunuz Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen e, çorba yasa dediği konuklarımızın bir torba yasalar e, bütünü vardı... E, pek çok sorunlu tarafı vardı. Biz onların hepsine değinmeye çalıştık. E, o meseleyle ilgili bir gelişme oldu geçtiğimiz günlerde, salı günü. E, muhalefetin yani ekoloji ve çevre muhalefetinin de çokça eleştirdiği 54. madde bu çevresel etki değerlendirme sürecini... Esneten, daha doğrusu eğer sonuçlanmıyorsa çevresel etki değerlendirme süreçleri e, belli bir süre içinde o ÇED'i e, ortadan kaldırıp gereksiz kılan projelerin hayata geçmesi için bir maddeydi. ÇED hep sıkça konuşuyoruz ama belki ilk kez duyanlar için çevresel etki değerlendirme süreci pek çok çevreye, doğaya zararlı ya da tepki çeken projenin ertelenmesi için önemli bir hukuki tampon mekanizması görüyordu. Ee, Çevre Ekoloji Hareketi'nin hukuki mücadele ayağının sıkça e, başvurduğu, sıkça yüklendiği, hatta oradan büyük pek çok projenin iptalinin ve durdurulmasının sağlandığı bir alandır çevresel etki değerlendirme. O madde ee, çıkarıldı torbadan ama diğer sorunlu maddelerin pek çoğu geçti. Ee, maden ruhsatlarını küçük maden ruhsatlarının verilmesini kolaylaştıran mera alanlarını sanayi geliştirmesi ve üretim desteklenmesi amacıyla e, kullanımı ve imara açan yine Endüstri belgeleri Kanunu kapsamında imar ve parselasyon planlarının askı süresini bir haftaya indirip imar mevzuatını e, esneten maddeler vardı. Onlar ne yazık ki geçti. Çok sıkça zaten başvurulan bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor bu. Bir tane çok tepki çeken bir madde oluyor, o çekiliyor. Ama peşi sıra takip eden maddeler e, geçiyor, geçi veriyor ve bir anda e, biz karşımızda e, esnetilmiş yasalar kanunlar buluyoruz görüyoruz böyle bir e, sorun böyle bir sonuç var tema'nın da tema vakfının da geçtiğimiz haftalarda bu e, kanun tasarısıyla ilgili bir tepkisi olmuştu. 54, 55, 56, 61 ve 71. maddeler az önce içeriklerine kısaca değinmeye çalıştığım maddelerle ilgili bir tepkiydi. Ee, ve bu doğa adına çok kaygı verici bir düzenlemedir dedi Tema Vakfı. Ee, pek çok tepki de zaten özellikle sosyal medya üzerinden örgütlenmişti geçtiğimiz haftalar boyunca. O tepkilerin sonucunda 54. madde çıkartıldı. Ama ve lakin az önce de söylediğim gibi diğer maddeler e, karşımızda duruyor. Geçtiğimiz günlerde önemli bir e, haber çıktı karşımıza. Onu da paylaşalım. Son 25 yılda Almanya'da uçan böcek sayısının %75 oranında düştüğü açıklandı. Tarım ilaçlarının yanlış kullanımı, tarım alanlarının tahribi ve iklim değişikliği sebep olarak gösteriliyor bir duruma. Ve bir aslında e, doğa bir biçimde alarm verse de biz e, ne kadar bu alarma kulak asıyoruz o da bir tartışma konusu. Bu bilgiyi de paylaşmış olalım. Alakır Nehri'nde de gelişmeler oluyor Geçtiğimiz haftalarda Alakır Nehri'ndeki durumu da konuşmuştuk sizlerle. Bir e, silah sıkma hadisesi vardı hepimizi çok endişelendiren oradaki dostlarımız adına. Orada yaşayan Tuğba Günal ve Birhan Erkutlu e, çiftinin yaşadığı alana bir e, silah gece saatlerinde silahla ateş edilmişti. Onun sonrasında bir kampanya yapıldı. Ee, gece görüşlü kameralarla orada bir güvenlik sağlanmaya çalışıldı. Ama haftasına ge bir gelişme oldu. Onların kullandığı o derenin suyunu e, bir şirket, e, orada HES e, yapmak isteyen şirket kepçelerle kazarak e, su kaynağını orada çalışmalara başladı. Birhan'ın ve Tuğba'nın da e, suları ne yazık ki Kesilmiş oldu böylece. Onlar da şimdi taşıma suyla bir orada yaşamlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Gelişmeleri, oradaki durumu da takip ediyoruz. Sizlerle paylaşıyoruz yine her zaman olduğu gibi. Bugünkü konumuza gelecek olursak bir haberle başlayalım. İzmir, Avrupa Bisiklet Yolları Ağına katıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Avrupa Bisiklet Yolları Ağına katılmak için yaptığı başvurunun onaylandığı bilgisini verelim. Ve bugünkü konumuz dediğimiz nedir? Bisiklet, efendim bugünkü konumuz. Bugün konuşacağımız mesele. iki tane de konuğumuz var bugün. E, neyle ilgili konuşacağız? Onu kısaca özetleyeyim hemen. Don Kişot Bisiklet Kolektifi e, bu hafta sonu İstanbul'da bisiklet ve kent çalıştayı yaptı. Geçtiğimiz hafta sonu. Ve e, onunla ilgili o çalıştayla ilgili konulara değineceğiz. iki konuğumuz var dedik. Don Bisiklet Kolektifi Kolektifinden Sıdik Amutlu Baş ve Muratan Demircioğlu Muratan Demircioğlu e, stüdyomuzdalar hoş geldiniz tekrar hoş, hoş bulduk. bulduk. E, dilerseniz e, hafta sonuyla başlayalım e, çalıştayla başlayalım ama öncesinde belki bilmeyen duymayanlar için bir donkişot bisiklet kolektifini bize e, anlatır mısınız kısaca? Tabii e, kısaca bahsedeyim. <gülüyor> Don Quixote Bisiklet Kolektifi 2015 yılının temmuz ayında e, Kadıköy'de Don Kişot e, çağrısıyla kurulmuş. E, o günden bugüne İstanbul içinde ve dışında e, çeşitli turlar düzenlemiş. E, bu turlarda onlarca bisiklet e, severe dokunmuş. Çevreci ve aktivist bir e, bisiklet ekibi. Bisiklet ekibiyiz e, Don Quixote Bisiklet Kollektifi olarak. E, düzenlediğimiz turlarda her yaştan, cinsiyetten, performanstan e, kişilerin katılmasına özen gösteriyoruz ve... E, ...bisikletin tüm ülkede yayılması için bir farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Kolektif için de işleyiş olarak yatay bir örgütlenmeye sahibiz. Bu nedenle lidersiz ve başkansız bir şekilde düzenlediğimiz forumlarda... ...kolektif karar alma mekanizmamızı işletiyoruz. Ekip aynı zamanda çevre, kent, emek, özgürlükler gibi başlıklarda... ...diğer dayanışma kolektifleriyle de birlikte hareket ediyor. E, harika. Bu en azından kısa bir tanıtım olarak e, Don Kişot Bisiklet Kolektifini e, dinleyenlerimize aktardığımız bir bölüm olsun. Bu hafta sonu yapılan bisiklet ve kent çalıştayına gelecek olursak. E, öncelikle böyle bir çalıştayın e, yapılma amacı neydi? Neden böyle bir çalıştay e, tertip ettiniz? E, onu sorayım. Murat. E, merhabalar tekrardan. Öncelikle yani çalıştayı şu şekilde özetleyebilirim yapılma amacını. Ee, bisikletle biz birçok mücadele alanında e, bulunuyoruz. Bu mücadele alanını daha sağlam temellere oturtmak için e, böyle bir karar aldık. Ve e, bu çalıştayla e, akademisyenlerin destekleriyle teorik bilgileri e, bir m, el altında toplama amacımız vardı. Bu teorik bilgilerle de e, pratikte bulunduğumuz alanları daha e, güçlü ...ve daha böyle sağlam bir şekilde açıklamak için, savunmak için böyle bir çalıştay Nasıl geçti peki için. hafta sonu? Yani bu çalıştaya katılım nasıldı, neler konuşuldu? Katılım gayet iyiydi. 8 farklı şehirden, İstanbul dışındaki 8 farklı şehirden bisiklet gruplarından gelenler oldu ve hani yüzün üzerinde katılımcı vardı gayet sağlıklı işledi ...bu şekilde. Evet. Ee, Sıdık'a birazcık daha içerikten... ...bahsedecek olursak yani... E, ...ne konuştunuz o bir araya geliş... ...hali nelere yol açtı? Belki de... ...farklı deneyimler paylaşıldı. E, birbiriyle tanışan insanlar oldu. Muhakkak ki farklı fikirler... ...farklı görüşler ortaya atıldı. Nasıl bir... E, ...amaç vardı? O amaç doğrultusunda... Bir, ...yani en azından o amaca... ...doğru gidilebildi mi? Neler... ...di içerik konuştunuz? Ee, şöyle oldu... E, Temmuzda aslında Temmuzda e, şekillendi bizim çalıştay yapma fikrimiz Engellilakları Forumundan e, Mahmut abimiz Mahmut Keçeci aynı zamanda Donkşut Bisiklet Kollektif aktivisti e, bize engellilerin eş, erişiyorsam eşitim e, sloganını yani aslında sadece engellilerin değil de İstanbul'da yaşayan herkesin bir erişim problemi e, olduğunu hatırlattı bunun üzerine yazın belki hatırlarsınız İzmir'de ve Edirne'de iki bisikletli arkadaşımız e, bir kaza kurban verdik onları e, bu bisikletli ölümlere karşı ne yapalım e, dedik onun üzerine erişebilirlik e, geldi bir kent nasıl tasarlanır bisiklete uygun şekilde nasıl tasarlanır dedik ne yapalım derken bu konular konular konular birikti ve bir çalıştay düzenleyelim dedik e, konunun uzmanlarının bir şeyler anlattı. E, o başlıklar üzerine bizim bir şeyler yazıp çizdiğimiz bir e, formasyon olsun dedik ve gerisi sırayla geldi. E, i̇çeriği böyle zenginleştirdik. E, erişilebilirlik, sağlıkla ilişkisi, e, medyada karşılığı, aktivizm aracı olarak bisiklet e, üzerine bir çalıştay düzenlemeye karar verdik. İçeriği bu şekilde e, zenginleştirdik. Çok da güzel bir iş oldu gördüğüm kadarıyla ben katılamamış olmakla birlikte takip ettim. Sosyal medya hesaplarından da sanıyorum yayınlar yapıldı değil evet, mi? Evet canlı Yanlış yayında, görmediysem. <gülüyor> Yani bu biçimde aslında o mekandan çıkıp çok daha fazla insana başka mekanlara da ulaşma şansı oldu bu çalıştayın ama ben birazcık şunu sormak istiyorum. Yani örneğin bugün sizi konuk alacağımızı söylediğimizde ilk duyurduğumuzda bile Twitter'dan hemen bir hızla bir soru geldi örneğin. E, genellikle e, bisiklet çok olumlu anlamlar taşımakla birlikte herkesin zihninde e, de e, malum soru var. Yani bu iş e, güvenli mi? Özellikle İstanbul gibi e, bir yerde güvenli mi? Yani soruyu ileteyim size. Eee I don't believer e, isimli bir Twitter kullanıcısınız. Kullanıcısının sorusu. Türkiye yolları için nasıl olacak bu iş? Özellikle büyük şehirlerde tehlikeli değil mi bisiklet kullanmak diyor. Siz de aslında bu tehlikeleri de e, gö görerek ama bunları evet. da asgariye indirmeye çalışıyorsunuz sanıyorum. Yani şöyle e, İstanbul gibi <gülüyor> e, kaotik bir şehirde e, yaşamanız bile tehlikeli bence. Bisiklet kullanmak e, ekstra bir tehlike katıyor. Ancak... Yani, e, bu da e, kaçınmamız gereken bir sebep değil. E, bisiklet kullanarak İstanbul'daki trafiği azaltabiliriz ve trafiğin azalmasıyla tehlike de e, azalabilir. E, bu noktada e, aslında talepler olmalı. Yani belediyelerden bu şehrin e, planlarını düzenlerine karar verenlerden bisikletçilerin eminim talepleri vardır. Bunlar da konuşulmuştur çalıştayda. Nasıl, e, ne, ne, ne, ne talep ediyorsunuz siz bu şehirde bisiklet kullanmaya çalışanlar olarak? Bisiklet yolları talep ediyoruz. Bisiklet yollarının ağının genişlemesini talep ediyoruz. Belediyeden özellikle. Ee, bu şekilde yani sürücülerin, e, araç, motorlu araç sürücülerin de e, bisikletlerin farkında olması için e, çeşitli çalışmalar ve e, farkındalık kamuoyu yaratmak için biz de e, eylemlerde bulunuyoruz. Bunlardan biri de Critical Mass'tır mesela. Critical Mass birçok e, bisiklet grubunun bir araya gelip e, trafikte biz de varız, arabadan in bisiklete bin şeklinde e, sloganlarıyla e, farkındalık yaratma amacı taşıyan bir e, e, eylem biçimi. Ve sadece İstanbul'da değil bu aslında dünya çapında gerçekleştirilen ve hani, e, Amerika merkezli başlayan bir hareket bu. E, İstanbul'da da her ayın e, son cumartesi gerçekleştirmeye çalışıyoruz ancak yani biz mümkün olduğunca teorik bilgiler üzerinde duruyoruz ama bu teoriyi pratiğe çevirmek için de bizim sokakta olmamız lazım. Bu haklarımızı dile getirmek için ve taleplerimizin de gerçekleşmesi için gerekli mecralar tarafından sokakta olmalıyız bu çok önemli sadece çalıştaylar gerçekleştirerek forumlar gerçekleştirerek olmaz. Ee, sokakta olmalıyız açıkçası. Hmm. Bunu özellikle vurguluyorum. Çalıştaylar e, şu, şuna yarıyordur ama eminim. Yeni insanlar e, tanımak. Değil mi? Yeni insanlarla bir araya gelmek. Çünkü e, böylesi e, Böylesi oluşumlar etkili olabilmek için biraz özellikle mesela yetkililere sesini duyurabilmek için bir araya gelmek, bir insanlarla birlikte e, böylesi taleplerde bulunmayı önemsi önemsiyorlar. Önemsemeleri de gayet normal çünkü e, ancak öyle belki bir adım atılabiliyor e, mevcut olumsuzlukların evet. giderilebilmesi için. Çalıştay'a dönecek olursak birkaç başlık var değil mi Çalıştay'dan? Yani o başlıkları da e, dinleyenlerimizle paylaşalım istiyorum. Mesela bisiklet hukuku evet. gibi bir bölüm benim dikkatimi çekiyor. Evet. E, Ayşu Melis Bağlan sanıyorum evet. değil mi? Bir sunum sizden sizden mi? dinleyelim. Sporun hukukçusu evet. ayrıca kendisi. Olarak... Evet kendisi sporun hukukçusu olarak Twitter e, ve sosyal medya hesaplarından e, yönetim yapıyor ve... E, bu başlıkla Aysu Melis Bağlan yaptı sunuşu. Bisikletin hukuki dayanı, bisikletliler olarak yasal haklarımızdan bahsetti ve bir yerel yönetim örneği olarak Kadıköy Belediyesi'ndeki uygulamaları ve işleyişi anlattı. Kadıköy Belediyesi bu noktada baya çalışmalarda bulunuyor. onun diğer belediyelere, evet Diğer kısmen. belediyelere kıyasla daha çalışkan Kadıköy Belediyesi. Detay, detaylarını da bahsedin belki sizde. E, ne, ne yapıyor Kadıköy Belediyesi? Kadıköy Belediyesi e, bisiklet e, yol ağını biraz daha diğer belediyelere oranla e, daha e, özellik gösteriyor. Ve hani e, kendi de bir bisiklet birimi kurarak bu yönde bence e, pozitif bir adım atmış durumda. Bisiklet birimi de e, bisiklet yollarındaki işte hataları düzeltmek için e, bizim uyarılarımızla e, bisiklet kullanılan bireylerle e, birlikte çalışmalarını sürdürüyor. Bisiklet yolları var mı? ...İstanbul'da yani mesela çok göze çarpmıyor. Hı hı. Moda sahilde sanıyorum. Evet e Moda sahilinden e, Bostancı'ya kadar bir bisiklet yolu var. Kesintisiz sahilde. Moda sahilden Bostancı'ya ulaşılabilir. Kesintili aslında kesintili e, ufak şöyle tefek kesintili. E, ufak tefek kesintili yani bunu da e, söylemek zorundayım. Bostancı'da özellikle ciddi bir kesinti var. Yayanın bile e, kullanamayacağı e, bir dar alan var e, Bostancı iskelesinin orada... Umarım en kısa sürede o da düzeltilecektir ama hani e, erişilebilirlik konusunda bunu işledik biz. Bir başka başlığımızda çalıştaydaki e, bisiklet yollarına erişmekte bir hayli çaba e, sarf etmemiz gerekiyor. E, engelli vatandaşlarımız da bu şekilde hani e, engelli yollarına erişmekte zorluk çektiği gibi mesela direkler olabiliyor o e, parkeler üzerinde. Aynı durumda hani bisikletlilerle de böyle sıkıntılar yaşayabiliyoruz engellere. Ama bunu da mümkün olduğunca işte iletişimde olarak çözmeye çalışıyoruz yerel belediye. Yayalarla da sorun yaşıyor bisikletliler. Yani en azından şehir evet. yaşamı içinde gördüğümde böyle sorunlar herkesin karşısına çıkıyordur muhakkak. Çünkü Hı -hı. yaya yolunda sürüldüğü zaman bisiklet yayalar içinde birazcık evet. risk çıkarabiliyor ortaya. Ee, tabii bisikletin önemi... Tartışmasız yani bir kent yaşamında özellikle bu kadar kalabalıklaşan kentlerde ben kendi girerken de söylediğim gibi mesela çocukluğumda Eskişehir'de doğdum büyüdüm ben Eskişehir'de çok daha yaygındı bisiklet kullanımı yani işlerine giderken insanlar günlük hayatlarının bir parçası olarak bisiklet kullanırlardı bu giderek düşüyor belki işte yaşam şartlarının değişmesi belki toplu taşımanın biraz daha e, gelişmesi e, gibi sebeplerle tabii trafik de artıyor mesela o şehirde. Şimdi İstanbul'a geldiğimizde İstanbul koca bir metropol yani 20 milyon gibi bir nüfustan bahsediyoruz. Böyle bir noktada e, bisiklet zor olduğu kadar aslında çok önemli bir ihtiyaç olarak da çıkıyor sanıyorum karşımıza. Böyle evet. kentlerin e, düzeninde planında. Şöyle e, bu kalabalık şehirle ilgili şöyle bir paylaşım yapalım. Bu hani e, bisiklet üç, dostu kent tasarımı e, başlığımız. 8 milyon. Evet, şöyle bisiklet dostu kent tasarımı başlığında Arzu Arturam ve Doçent Doktor hmm. Kevser üstünde bir sunum yaptılar bize. Şu araştırmalardan bahsettiler. İstanbul'da 5 milyon insan ehliyet sahibi ve bunun 3.8 milyonu otomobil kullanıyor. Bu 3.8 milyon insan yüzünden 11 milyon kişi toplu taşımayı kullanan 11 kişi mağdur oluyor ve verhasıl. E, yol ve köprü yapımı hiçbir zaman, dünyanın hiçbir yerinde e, trafik sorununa çözümü olmadı ve bisiklet bunun e, en ciddi alternatifi. Evet, yani aslında bir üçüncü köprünün yapım kararı alındığından bugüne hep tartıştığımız bir konu. Bir ayağda hep bisiklet oldu bunun. Çünkü yol yapılarak trafiğe, e, trafik sıkışıklığına bir çare bulunacağı gibi bir yanlış yanlış olduğu hı hı. tarihten örneklerle kanıtlanmış bir e, inanç var boş bir inanç var ne yazık ki İstanbul'da bunun hep kurbanı oluyor yani karma karışık yollar yeni yollar yeni bağlantı yolları ekleme yeni ana yollar yeni çevre yolları yeni bir üçüncü köprüyle trafik sorunu e, ne yazık ki çözülebilmiş değil İstanbul'un buna çare işte ne dediniz bir e, kent tasarımı değil mi hı hı. aslında bisikleti evet. de belki odanı alan e, belki daha ne diyelim insani bir yaşamı Sürdürebilmeyi odağına alan. Evet. Aslında şöyle yani bisiklet dostu bir kent tasarlamak kadar önemli bir şey varsa o da bisiklet dostu bir insan tasarlamak. Ee, önce insan, insanların sokağa çıkması, bisikleti kullanması ve e, görünür olarak artarak e, çoğalmamız ve e, belediyelerinde yapmıyorsa bile artık bir şey yapmak zorunda kalacak duruma gelmesi. Ancak o şekilde evet. sanırım ilerleme kaydedebileceğim. Bu noktaya bir şey söyleyebilir miyim? Genel olarak ben biz de arkadaşlarla konuştuğunuzda hani keşke bu işleri bisikletle yapsak diye. İstanbul bisiklet için biraz zor bir şehir değil mi? Çok yokuşu <gülüyor> e, yedi tepesi olan bir şehir olarak yani siz, siz nasıl evet. hissediyorsunuz daha bu işi aktif yürütenler olarak? İstanbul yedi şehir evet e, yedi tepe pardon. <gülüyor> 7 tepe olduğundan dolayı uzun mesafeler gerçekten yüksek efor sarf etmenizi gerektirecek durumlar olabiliyor ama şöyle bir alternatif var Katlanır bisiklet var mesela toplu taşımayı kullanabiliyorsunuz katlanır bisikletle her saatte Hani o yüzden çeşitli ağlar ulaşım ağlarını kullanarak toplu taşıma ağlarını o uzak uzun mesafeleri kısaltabilirsiniz. ...bu şekilde olabilir aslında... ...ve insan vücudu öyle bir mekanizma ki... ...sporun hangi disiplinine başlarsanız başlayın... ...onu öğrenmesi çok kısa sürede oluyor... ...yani ben bisiklete ilk başladığım zaman... ...İstanbul'da iki yıldır bisiklet kullanıcısıyım... ...beş yıldır İstanbul'dayım... ...iki yıl önce beş kilometre sürüp... ...sırtlarım, bacaklarım falan kopardı benim... ...yani bugün yüz kilometre... ...canımı acıtmıyor mesela... ...şunu söylemek istiyorum... Avrupa Yakası'nı izlemişsinizdir, duymuşsunuzdur. Ee, neydi karakterin ismi? Ee, Hangisi? Kıvırcık saçlı. Avrupa Yakası dizisi. Dizisi çok, evet. Çok eski zamanlara götürdüm beni şimdi ee, İsmini hatırlayamadım. <gülüyor> Amsterdam'dan gelmiş, İstanbul'da bisiklet sürüyor. Ee, gazetecilere hmm. denk geliyor yolda ve gazeteciler yolda bir bisikletli görünce soruyorlar ona. Vay bisiklet kullanıyorsunuz şahanesiniz nasıl durum memnun musunuz ee, diye soruyorlar ve şu cevabı veriyor çok güzel ama bu tepeleri biraz tıraşlamalılar. <gülüyor> <gülüyor> yani şakası bir yana e, tepeler... Yokuş, tırmanış, e, bunlar kondisyonla çok kısa sürede kazanılan şeyler. E, korkutucu bir yanı yok. Kondisyonu bence. olmayanlar için de Murat Han'ın dediği belki de <gülüyor> evet, geçerli. Aslında genel zararlı. olarak geçerli. Yani e, toplu taşımaya, örneğin bisikletinizle binme noktasında geçtiğimiz yıllarda çok ciddi sorunlar yaşanıyordu. Hı -hı. O sorunlar biraz hafiflemiş gibi sanki gördüğüm kadarıyla. bu. Saatleri esnettiler birazcık Hı -hı. E, bisiklet kullanımı için. E, ama katlanır bisikletle herhangi bir saat e, saat sorunu yok. Evet, evet ama hani o, olası bir bisikletle yani. vapura mesela vapura binmek için eylemler yapıldı. Ben hatırlıyorum 2010 yılı olması ya, ya da ya 2010 ya 2011. Yani vapura alınmadığı için bisikletliler o dönem yani grubun adını hatırlamıyorum evet. bir bisiklet grubunda eylemi olmuştu mesela. Bir de mesela. ücretliydi mesela. Ücret, ekstra, ücret. ekstra ücret alıyorlardı onlara karşılığında. Kaldırdılar yine. onları. Böyle kolaylıklar sağlandırılıyor. Evet. Yani kul da. kullanım arttıkça e, biraz talepler belki ortaya çıktıkça bu talepler de karşılanacak sanırım. Biraz durumda. da konforu seven bir toplum olduğumuz için de birazcık böyle ön yargımız var bisiklete. E, bununla yüzleşirsek bence hani e, birçok sorunumuz da çözülecek bisikletle ilgili diye düşünüyorum. Evet. Konfor da o kadar tartışılır ki yani. Mesela bir arabanın içinde bir buçuk saat e, trafikli evet. bir yolda gitmek. Aslında konforlu değil. Değil mi? <gülüyor> değil mi? Yani <gülüyor> tamam rahat bir koltukta oturabiliyor, oturuyor olabilirsin ama... E... Garip insan ömründen koca bir buçuk saati evet. çalması bir trafiğin. Ee, devam edelim çalıştığa çok değinemedik diye de düşünüyorum. Birkaç evet. başlık daha vardır. Sizin de notlarınız var biliyorum onları da çok konuşamadık. Bir son üç dakikaya girerken varsa bize aktarmak istedikleriniz onları rica ederim. Birazcık bisikletle aktivizme değinebiliriz Buyurun. bu üç dakikada. Ee, Sıdıka'cım senin notlarından biraz faydalanalım. E şöyle e, ikinci günün son sunumunu arkadaşlarımız bu konuda yapmışlardı. E, bir aktivizm aracı olarak e, bisikletin ne olduğuyla alakalı. E, i̇lk sunumu Emre yaptı kolektiften arkadaşımız. Bir aktivizm aracı olarak bisiklet e, sokakların dili anlamı e, kamusal alanda var olmak e, müştereklere sahip çıkmak üzerinden e, konuştu. Onlardan Merve e, bisikletin bisikletlerin hukuki olarak haklarının pratikte olmadığından bahsetti ve bisikletli bir kadın olarak karşılaştığı problemleri anlattı. Onun ardından e, Gürhan dünyada uygulanan bisikletli aktivizm örneklerinden bahsetti ve şu benim çok dikkatimi e, çekmişti. Paylaşmak istiyorum. E, dünyada aktivizm odaklı bisiklet gruplarının e, manifestolarını okumuş ve buradan e, bu grupların e, belli başlı özelliklerini 8-10 maddede e, toplamış. Bu özellikler şu Bunlar yatay olmaları, lidersiz olmaları, doğa sever olmaları şiddetsiz olmaları, doğrudan olmaları, eşitlikçi olmaları, paylaşımcı olmaları, homofobik olmamaları ve estetik bir biçimde politik olmaları olarak özetlemiş. Bu benim çok hoşuma gitmişti aktivizm odaklı bisiklet gruplarının özellikleri olarak. Bir de çalıştayla ilgili şu bilgiyi vermek isterim. Çalıştay henüz sonuçlanmış değil tam olarak. Çalışma gruplarımız bir aylık bir çalışma sonucunda yayınlayacakları deklarasyonu kitap haline çevirip, ...herkese ulaşılabilir halde biz bunu yaymak istiyoruz bir hani el kitabı şeklinde hani mantığı o şekilde ve her yıl e, bu çalıştayı düzenlemek gibi bir planımız var ve gelişmeleri de bu şekilde takip edip ve hani e, bu işin peşini bırakmayacağız açıkçası. Ne kadar güzel size e, sizi burada dinleyen ya da du duyan gören katılmak isteyen insanlar nasıl ulaşır peki? Donkshot Bisiklet Kolektifi diye yazdıklarında Hı -hı. E, Facebook, Twitter, sosyal medya, sosyal medya hesaplarından var. rahatlıkla bize e, yazabilirler, ulaşabilirler. Mücadeleye birlikte devam ederiz bu şekilde. E bir de tabii e, az önce Sadık'ın saydığı özellikler belki e, keşke değil mi herkesin sahip olsun diyeceği e, nitelikler, özellikler. Bisiklet de bunun aracı, bisiklet de bunun vasıtası oluyorsa ne kadar güzel tabii ki. Çok e, hemen şöyle altı maddeyi altı hmm. maddeli kısaca sıralayayım ben e, sonuç bildirgesinden e, al, alınan kararları. Sekiz sunuş başlığında paralel olarak çalışma grupları oluşturuldu. Bu çalışma grupları bir ay içerisinde hazırlanıp deklarasyonlarıyla bir kitap çıkartacaklar. İnsanlara daha e, ulaştırmak için de bir aracı olacak büyük ihtimalle bu. E, Çalıştığa katılmayanlar da belki bu çalışma gruplarına değil mi sizinle iletişime hı hı, daha geçerek, daha dahil evet. olabilirler. Çalışma gruplarının çıkartacağı kitap ücretsiz yayınlanıyor. Basılı ve dijital formatta en yaygın dağıtım alanına ulaşmaya çalışıyor. Çalıştığa boyunca çekilen görüntüler en hızlı şekilde internette görülebiliyor biliyor bulunabiliyor katılmayanların takip edebileceği şekilde bu çalıştayın benzerlerinin diğer illerde de örgütlenmesi yine amaçlardan biri ee, İstanbul'da üniversitelerde bu çalıştaydan daha küçük formlarının Hı -hı. hayata geçirilmesi evet. ve her sene de sizin de söylediğiniz gibi tekrarlanması bisiklet ve kent çalıştayının evet. e, ilk kez yapıldı ilk kez e, yapıldığı yani şu şekilde bu kadar e, bisikleti e, alakadar eden farklı Hı -hı. konular aynı zamanda birbirinden de bağımsız olmakla birlikte farklı konuların e, bir arada çalışıldığı, evet. e, konuşulduğu, ele alındığı e, ilk diyebiliriz. ama En kapsamlı ama, da diyebiliriz, kapsamlı <gülüyor> diyebiliriz. ama e, çeşitli yerel e, tabii ki de bir forumlar, toplantılar, belediyeler olsun, e, gruplar olsun yapıldı. Evet. Kadıköy Belediyesi daha önce e, bisiklet birimini kurmadan daha önce bazı çalıştaylar yapmışlar. E, belediyenin master planını oluşturabilmek ve çeşitli platformlardan gelen fikirleri e, belediyeye ulaştırabilmek e, için bu tarz çalıştaylar düzenlemişler. Bize ilham da verdi e, oradaki fikirler içerik anlamında. Muhakkak olarak. o birikerek böyle bir sonuç çıkartmış ortaya devam edecek bisiklet ve kent çalıştayı değerli dinleyenler. Yeşil Bülten'i noktalıyoruz. Dongşot Bisiklet Kollektifiydi bu haftaki konumuz Murat Almeslika bizimleydi. Haftaya görüşmek dileğiyle. Yeşil Bülten